Sen müminsin, daima hak bulunacaksın. Göğün Allah'la olacak. Efali harekatın da Allah'la olacak. Her işte Allah rızasını arayacaksın. Ve herkesi hakka davet edeceksin ve hakkı tavsiye edeceksin.